68 Ebu Amr bin Salah İbn Salah denilen bu zatın adı Osman bin Abdurrahman'dır. Şafii mezbinde alim idi. Tefsir, hadis, lügat ve edebiyatta da derin bilgisi vardı. 577'de Zûr şehrinde tevellüt 643 miladi 1245'te vefat etti. Şam'da Kudüs'te müderris idi. 69. Ebu Bekr, Kadi Muhammed bin Tayyib Bakillani büyük ilmi kelam halimidir. Eş'ari mezbindeydi. 338. Miladi 949'da Basra'da tevellüt, 403. Miladi 1012'de Bağdat'ta vefat etti. Rahimehullahü Teala bilgisi zekası çok olduğundan herkesi ikna ederdi. Sultan Adudü Devlet tarafından İstanbul'a sefir olarak gönderilmişti. 70. Ebu Bekri Sıddık Abdullah bin Ebu Kuhafe, Osman bin Amir bin Kaab bin Saat bin Teim bin Mürre bin Kaab Kureishi ı kiramın en üstünü aşere mübeşşerenin birincisidir. Resulullah'ın mağara arkadaşı ve ilk halîfesidir. Annesinin adı ümmül hayırdır Atik ve sıddık isimleri meşhurdur. Manifatura tüccarı olup çok zengin Kureyş'in ileri gelenlerinden idi. Hatice, Ali ve Zeyd bin Harise'den sonra dördüncü olarak imana gelmiştir. Rasulullah'a femkalade sıtkı ve sevgisi vardı. Herkesi imana çağırırdı. Osman, Zübeyir, Abdurrahman, Sa'd bin Ebi Vakkas, Talha gibi üstün sahabiler, Ebu Bekr'in çağırmasıyla imana geldi. Malının hepsini Rasulullah'ın uğrunda harcetti. Çok hadisi şerif ile ve ayet-i kerime ile met bulundu. Bütün gazalarda bulundu. Kendini Rasulullah'a siper ederdi Rasulullah vefat ettiği gün Hzret Ömer'in aklı gidip Rasulullah göğe çıktı kim ona öldü derse boynunu vururum, diyerek kılıcını çekti Herkes üzüntüden ve Ömer'in bu halinden korktuğu halde Ebu bekr büyük cesaret ile arslan gibi ortaya çıkıp Rasulullah'ın her insan gibi öleceğini bildiren Ayet-i okudu. Tesirli sözleriyle nasihat ederek halkı sükûna ve huzura getirdi. Müminlere teselli verdi. Eshab-ı Kiram'ın söz birliğiyle halife seçilip önce mürtet olanlarla ve peygamber olduklarını söyleyerek cahil köylülere aldatan Esveda'nesi ve Müseyleme Tülkezzap ve Sicah Hatun ve Tüleyhat İbni Hüveylit'le ayrı ayrı harbedip, hepsini kahr ve mahveyledi. Hire ve Enbar şehirlerini fetheyledi. Halid'i ve Ebu Ubeyde'yi, büyük ordu ile Şam'a gönderdi. Dini İslam'ı yeniden düzene koydu ve kuvvetlendirdi. İki sene, üç ay ve on gün hilafetten sonra, hicretin on üçüncü yılı, Cemazil ahir ayı, yirmi ikinci salı günü, Akşamdan sonra, altmış üç yaşında vefat etti. Vasiyeti üzere, zevcesi Esma yıkadı. Resulullah'ın tabutuna konup, namazını hazret Ömer kıldırıp, gece Hücre-i Saadet'e defnedildi. Zevceleri, Katil'den, Abdullah ve Esma, Ümm-i Ruman'dan, Abdurrahman ve Ayşe isminde çocukları olmuştur. Cafer Tayyar'dan dul kalan, Esma ve Habibe'yi alıp, birincisinden Muhammed, ikincisinden kendisinin vefatından sonra Ümm-i Gülsüm dünyaya gelmiştir. Menkıbeleri, tevazu ve cömertliği dillere destan olmuştur. 142 hadisi i şerif bildirmiştir. kuran ı Kerim'i toplayarak, İslamiyet'e en büyük hizmeti yapmıştır. Ensab ilminde çok ileri olup, eşi yok idi. Radiyallahu Teala anh. Ebubekr Sıddık beyaz, zayıf, seyrek sakallı, güzel bir zat idi. 71. Ebu Cehil. Adı Amr bin Hişam bin Mugire bin Abdullah bin Amr bin Mahsum'dur. Mahsum Resulullah'ın dedelerinden Mürren'in torunudur. Kureyş reislerinden idi. Rasulullah'ın en büyük düşmanıydı. Dini İslam'a karşı kini ve inadı pek fazlaydı. Amcası Velid bin Mugire de İslam'ın azılı düşmanlarından idi. Hicretin ikinci yılında olan Bedir gazasında Afra Hatun'un iki oğlu Muaz ile Muavves kendisini ağır yaralayıp yıktılar. Sonra Abdullah İbni Mesud hazretleri gelip can çekişirken öldürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini görünce Allahü Teala'ya şükretti ve bu ümmetin Firavunu işte budur buyurdu. Ebu Cehil'in kardeşi olan As bin Hişam da o sırada katledildi. Ebu Cehil ölürken 70 yaşındaydı. 72 Ebu Davud Süleyman bin Eş'as Sicistani hadis alimidir. Sünen kitabı çok kıymetli olup içinde dört bin yüz hadisi şerif vardır Ahmet Hanbel'in talebesidir 202. yüz iki miladi 817'de on İran'ın Afgan hududunda sicistan Sistan şehrinde tevellüd, 275. yüz yetmiş beş Miladi 888'de Basra'da vefat etti 73. üç ebu Hanife. İmam Azam Numan bin Sabit Ehli Sünnet'in reisidir. Dini İslam'ın bir direğidir. Soyu İran şahlarından birine bulaşmaktadır. Dedesi Müslüman olmuştu. 80 yılında Küfe'de tevellüt 150 miladi 767'de Bağdat'ta şehit oldu. Tabiinin büyüklerindendir. Fıkı Hammad'dan öğrendi i̇mam Cafer Sadık'ın sohbetinde kemale geldi. Fıkhın kurucusudur. Tasavvufta çok yüksek, büyük veliydi. Emevilerin Irak valisi olan, Yezid bin Ömer tarafından, Kufek adısı yapıldıysa da, kabul etmediğinden, zindanda kamçı uğruldu. Abbasi halifesi, Ebu Cafer Mensur da, kadı yapmak istedi. Kabul buyurmadı. Yine zindana kondu zehirli şerbet verilerek şehit edildi. Derin ilmi, keskin zekası, aklı, zühdü, takvası, hilmi, salahı ve cömertliği yüzlerle kitapta yazılıdır. Talebesi pek çok olup büyük müçtehitler, alimler yetiştirdi. Alp Arslan'ın oğlu Selçuk Sultanı Melikşah'ın 447-485 vezirlerinden Ebu Sa'd Muhammed bin Mensur 494 tarafından mükemmel bir türbe yaptırılmıştır. Bugün yeryüzünde bulunan Ehl-i İslam'ın yarıdan ziyadesi ve Ehl-i Sünnet'in yüzde sekseni Hanefi mezhebindedir. 74. Ebu Hüreyre Adı Abdurrahman'dır. Hayber gazasında Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eteğinde kedi yavrusunu severken görerek bu ismi vermişti. Kediciğin babası demektir. Çok fakiriydi. Harp'te, sulh'te Resulullah'ın yanından ayrılmazdı. Hafızası çok kuvvetli olduğundan çok hadisi şerifi ezberlemişti. Eşab-ı kiram'dan ve tabiinden 800'den fazla kimsenin kendisinden hadis öğrendiğini Buhari bildiriyor. Halife Ömer zamanında Bahreyn valisiydi. Hazreti Osman zamanında Mekke kadesi oldu. Hazreti Muaviye kendisini Medine valisi yaptı. 57'de 78 yaşındayken Medine'de vefat etti. 75 Ebu İshak İsferayini Ruknettin İbrahim bin Muhammed Şafii mezhebinde büyük alimdir. Zamanının en büyük üstadı idi. Beş cilt fıkıh kitabı meşhurdur. 418, miladi 1027'de Nişapur'da vefat etti. İsferâindedir. 76. Ebu Katade Ensar ı kiramdan olup, Resulullah'ın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, süvarilerinden idi. 45 yılında, 70 yaşında vefat etti. Medine-i Münevvere'dedir. 77. Ebu Kuhafe İsmi Osman'dır. Halife-i Müslim'in, Hazret-i Ebu Bekir Sıddık'ın babasıydı. Mekke'nin feth günü iman etti. 99 yaşındayken, 13 yılında vefat etti. 78. Ebu Leheb Adı Abdül-Uza idi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Amcası olduğu halde Müslüman olmadı. Müslümanların büyük düşmanıydı. Rasulullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) çok eziyet ve cefa ederdi. Kimsenin Müslüman olmaması için gece gündüz çalışırdı. Her sabah Rasulullah'ın kapısı önüne çok diken yığardı. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) dünyaya geldiği sabah. Bunun cariyesi Süveybe, kardeşin Abdullah'ın oğlu oldu diyerek, kendisine müjde getirince, sevinmişti. Ona süt vermek şartıyla seni azad ettim, demişti. Rasulullah'ın ilk süt annesi, Süveybe oldu. Bunun için, Ebu Leheb'in her Mevlit gecesinde, azabı biraz hafiflemektedir. Mevlit gecesi sevinen, o geceye kıymet veren mü'minlerin, pek çok sevap kazanacağı buradan anlaşılır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim okuyarak, rast geldiğini Müslüman olmaya çağırırken, Ebu Leheb arkasında dolaşır, sakın ona aldanmayınız, sözüne inanmayınız, derdi. Karısı Ümmi Cemil, Ebu Süfyan'ın kız kardeşiydi. Kocası gibi o dahi, eli ve diliyle çok eziyet ederdi. Rasûl-i Ekrem'in kızlarından Rukayye, Ebu Leheb'in oğlu Utbe'deydi. İkinci kızı Ümm-i Gülsüm, öteki oğlu Uteybe'deydi. Bunlar da babaları ve anaları gibi kafir ve büyük düşman oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akrabasını cehennem ateşiyle korkutarak dine çağırmaya memur olunca, Safa tepesine çıktı. Akrabasını dine davet buyurdu. Akrabası toplanıp dinlediler. Şu dağın arkasında düşman var. Size hücum edecek desem, inanır mısınız buyurdu. Hepsi, evet dedi. Öyleyse, sizi başınıza gelecek olan kıyamet gününün azabıyla korkutmak için, Rabbimden emir aldım. İman ediniz buyurdu. Ebu Le hep çok kızdı, ağzını bozdu. Bizi bu söz için mi çağırdın? dedi. Azarladı, çirkin şeyler söyledi. Azap göreceğini bildiren ayet geldi. Zevcesine odun diken hammalı denildi. Buna da çok içerledi. Hemen oğullarına eşlerini boşamayı emretti. Uteybe haini yalnız boşamakla kalmayıp gelip senin dinine inanmıyorum. Seni sevmiyorum. Sen de beni sevmezsin. Onun için kızını boşadım diyerek, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üzerine hücum etti. Mübarek yakasından çekti. Gömleğini yırttı. Hatemül Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi, buna canavarlarından bir yırtıcı hayvan ile ceza ver diye dua buyurdu. Cenab-ı Hakk, habîb ve Ekrem'in duasını kabul etti. Nice zaman sonra, Uteybe Şam'a giderken, Zerka denilen yerde bir aslan gelip onu parçaladı. Rukayye'yi radıyallahu anh'a, sonra Osman İbni Affan radıyallahu anh'a aldı. Çok zengin idi, çok dua kazandı. saadet ebediye'ye kavuştu. Ebu Leheb, bütün ömrünü kin ve düşmanlık ile geçirdi. Hicretin ikinci yılı, Bedir gazasındaki faciayı görüp çok üzüldü. Dünya başına zindan oldu. Yedi gün sonra, Ades'e denilen bulaşıcı kara hasbe, çiçek, deri hastalığından öldü. Koktu. Ebu Leheb'in kız kardeşi Atike, Bedir gazasından birkaç gün önce, korkunç bir rüya görüp, kardeşi Abbas'a söylemişti. Kureyş'in başına büyük felaket gelecek demişlerdi. Ebu Leheb bu yüzden Bedir muharebesine katılmadı. Ebu Cehl'in kardeşi As bin Hişam'ı para ile kendi yerine göndermişti. 79. Ebu'l-Hasen eş'ari. Adı Ali bin İsmail olup Ebu Musel eşari soyundandır. Ehli sünnetin iki mezebinden Eş'ari mezebinin imamıdır. 260. Miladi 873'te Basra'da tevellüt, 324 Miladi 936'da Bağdat'ta vefat etti. Üvey babası Ebu Cibai'den okuyup bunun gibi Mutezile alimi olduysa da sonra tövbe etti. Kelam alimlerinden Ebubekr Bakıllani, İbnü Furek, Muhammed bin Hasan, Ebu İshak İsferayini, Ebu İshak Şirazi İbrahim bin Ali, İmam Gazali, Ebul feth Şihristani, Milal ve Nihal kitabının sahibi Muhammed bin Abdülkerim, Vefahrettin Razi ve daha niceleri eş'ari oldu. Mezhebi dünyaya yayıldı. 55 kadar kitabı vardır. Tefsiri 70 cilttir. Mutezile'ye, haricilere ve şiilere karşı kitapları vardır. Rahimehullahü Teala. 80. Ebu'l Hasen Harkani Ali bin Cafer zamanının kutbu idi. Bayezid Bistamin'in ruhaniyetiyle kemale geldi. Harkan'dan Bistama hocasının türbesini ziyarete gelirken yolda bir hatim okurdu. Ebu Ali İbni Sina Üstadını ziyaret için harkana gelir. Ebu'l-Hasen, ormana gittiğinden, hatunundan sorar. Hatunu, üstadın büyüklüğüne inanmadığı için, uygunsuz sözler söyler. i̇bn Sina, ormana giderken, üstadın, bir arslana odun yüklemiş, gelmekte olduğunu görür. Bu ne haldir diye sorunca, evimdeki kurdun bela yükünü taşıdığım için, bu arslan da bizim yükümüzü çekiyor, buyurur. Kalplerin en nurlusu içinde mahluk tasası olmayandır. Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılandır. Arkadaşların en iyisi Allahü Teala'yı hatırlatandır, buyururdu. Tasavvufu anlatan esrarı kitabı vardır. Cesed-i şerifi'nin Üstadının cismi pakinden yukarıda bulunması edepsizlik olur diye kabrinin daha derin kazılmasını vasiyet etmişti. 425 Miladi 1034 yılı Muharrem'in 10. Salı günü vefat etti. Tezkiretü'l-Evliya ve Reşahad kitaplarında sözleri ve kerametleri uzun anlatılmaktadır. Rahimehullahü Teala. 81 Ebu Hüseyin bin Semun, Natıkül Hikme Muhammed 387'de vefat etti. 82 Ebu Mensur Maturidi. Muhammed bin Mahmut Maturidi, Ehli Sünnet'in iki itikat imamlarından birincisidir. Ehli Sünneti Mutezile'ye karşı pek mükemmel müdafaa etmiştir. Mâverâ-ün-nehir'de yaşadı. 333-Milâdî 944'te Semerkant'ta vefat etti. İman üzerinde çok kitabı vardır. Rahimahullâhü Teala 83 Ebu Nuaym Ahmet bin Abdullah İsfahânî, hadis ve fıkıh alimiydi. Tasavvufta yüksek derecede bir veliydi. Hafızı İsvehani de denir. Hafız Hadis alimi demektir. Çok kitap yazdı. Hilâyetül Evliya kitabındaki hadisi şerifte hoparlörle okunan ezanın müezzinin sesi olmadığı bu çalgı sesine şeytan ezanı denildiği yazılıdır. Bu kitap Berlin'de basılmıştır. 336'da İsvehanda Tevellüt 430. Miladi 1039'da vefat etti. Rahimehullahü <gülüyor> Teala. 84. Ebu Said Razi. İsmail bin Ali bin Hüseyin Razi, Rey şehrinde Muhtezile alimiydi. Razi Rey şehrinden demektir. Çok kitap yazmıştır. El Muvafakatü Beyne Ehlibeyt ve Sahabe kitabı meşhurdur. Keşşaf tefsirinin sahibi, Allame Mahmud bin Ömer Zemahşeri, bu kitabı kısaltmıştır. 445, miladi 1054'te vefat etti. 85 Ebu Said Hudri Eshab-ı kiramın büyüklerindendir. Babası, Malik bin Sinan da sahabeden idi. Ve Uhud gazasında şehid olmuştur. 13 yaşında olduğundan, Uhud gazasına götürülmedi. Diğer on iki gazada Resulullah'ın önünde düşmana arslan gibi saldırdı. Alim ve fakih idi. 1170 hadisi şerif haber vermiştir. 74'te vefat etti. İstanbul'da Kariye Camii yanında sanılmaktadır. 86 Ebu Sevr İbrahim bin Halet Kelebi'dir. Müçtehitlerden, büyük alimlerdendir. Şafii mezebindendir. Ba'da't-tevellüd ve 246 miladi 860'ta vefat etti. Fıkıh, hadis, usul ve hilaf ilimlerinde çok kitap yazmıştır. 87. Ebu Süfyan bin Harp. Dedesi Ümeyye bin Abdüşems bin Abdümenaf'tır. Menaf, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dedesinin dedesidir. Kureyş'in reislerindendir. Resulullah'ın büyük düşmanı Bedir gazasına bunun ticaret kervanı sebep oldu. Uhud gazasında düşman ordusunun başkumandanı Mekke fetholunurken İslam ordusuna gelip Resulullah'ın zevce-i olan kızı Ümmü Habibe'ye sığınmak istediyse de, kızı kabul etmedi. O gün imana geldi. Mekke'ye dönerek halkı İslam'a davet etti. Zevcesi Hint, sakalından tutarak, Ey Kureyş! Bu ahmak ihtiyarı öldürün! demişti. Ertesi gün Hint de imana gelip, Kureyş kadınları adına, Resulullah'la sallallahu teala aleyhi ve sellem sözleşti ve hayır dualarını almakla şereflendi. Ebu Süfyan halis Müslüman olup Tayif gazasında çok kahramanlık gösterdi ve bir gözü kör oldu. Hazreti Ebu Bekr halifeyken 13 yılındaki Yermük muharebesinde öbür gözü de çıktı. 88 yaşındayken vefat etti. 88 Ebu Şekür Sülemi Muhammed bin Abdülseyyid bin Şuayb Keşiği olup Temhîd fî beyanit Tevhid kitabının sahibidir. Hanefi kelam alimidir. El Hakayık tefsir kitabının sahibi Ebu Abdurrahman Muhammed bin Hüseyin Sülemi başka olup 412 miladi 1021'de vefat etmiştir. 89. Ebu Talha Ensari Zaid bin Sehl Gazalar'da bulundu. 92 hadisi şerif haber vermiştir. 34 senesinde 70 yaşında vefat etti. Rədiyyallahu tāliya anıh. 90. Ebu Talip, Abdülmuttalib'in oğlu, Rasulullah'ın amcası, Hazreti Ali ile Cafer Tayyar'ın babasıdır. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem, yetim olduğundan, dedesi Abdülmuttalib'in yanında büyüdü. Sekiz yaşındayken, dedesi vefat ederken, kendisini Ebu Talib'e ısmarladı. Ebu Talib, fahri alemi pek çok sever ve sayardı. Rasulullahı Kureyş kâfirlerinin hücumlarına karşı, son derece korurdu. Fakat öleceği zaman kadınların ölüm korkusundan dedelerinin dinini bıraktı demelerinden çekinerek İslam'a gelmedi. Resulullah Ebu Talib'in Müslüman olmasını çok istiyordu. Son nefesinde de İslam'a davet ettiyse de kabul etmedi. Ölürken dudakları oynadı. Yanında bulunan kardeşi Abbas Ya Muhammed kardeşim İstediğini söyledi, dediyse de, hayır, ben işitmedim, buyurdu. Hicretten üç yıl önce, seksen yaşını geçmiş olarak vefat etti. 91 tufeil Adı, Amir bin Vasile'dir. Sahabedendir. hazret Ali'nin sohbetinde bulunurdu. hazret Hüseyin'in kanını dava eden muhtarla birlikte dövüşmüştür. Muhtar tutulduktan sonra yaşayıp Mekke'de hicretin yüzüncü yılında bir düğünde oğlunun vefatında söylemiş olduğu bir kaside okunurken, üzüntüden vefat etti. Eshab-ı kiramdan yeryüzünde en son vefat eden budur. 92. Ebu Übeyde bin Cerrah Adı Amir bin Abdullah'tır. Eshab-ı kiramın büyüklerindendir. Bedir Gazası'nda kafir ordusunda bulunan babasını katletmiştir. Her gazada bulunup fevkalade cesaret göstermiştir. Hazreti Bekr ve Ömer zamanlarında Şam'daki orduda çok kahramanlık gösterdi. Bu ordunun kumandanı olup Şam'ı aldı. Adaleti Rumları hayrette bıraktı. Aşere-i mübeşşereden idi. 18'de 58 yaşındayken Remle ile Kuds arasında Taun'dan vefat etti. 93. Ebu Yusuf Yakub bin i̇brahim Ensari, Hanefi mezbindeki müçtehidlerin en büyüğüdür. Hanefi mezhebinde ilk kitap yazan budur. 113. Miladi 731 yılında Küfe'de tevellüt ve 182. Miladi 798'de Bağdat'ta vefat etti. Halife Mehdi, Hadi ve Harun ül Reşid zamanlarında 18 sene Bağdat'ta Kadul Kudat yani temyiz reisliği yaptı. Derin hadis alimiydi. Çok zeki, keskin görüşlüydi. Oğlu Yusuf de alim idi. Harun zamanında valiydi. Ebu Yusuf yetim olup anası çok fakir idi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahmetullahi aleyh bunun keskin zekasını görüp kendine talebe yaptı. Evinin bütün ihtiyacını yıllarca bol bol İmam-ı Azam temin etti. Annesi yine mani olmak istedi. İmam-ı Azam buyurdu ki oğlun burada aç değildir. Burada tereyağı, fıstık, badem ezmesi yemesini öğreniyor. İmam-ı Ebu Yusuf kadiyken Sarayda halife ile oturuyordu. Tereyağı, fıstık ve badem ezmesi getirdiler. Harun, bundan yiyiniz, her zaman gelmez dedi. Ebu Yusuf güldü. Harun sebebini sordu. Çocuk iken, İmam-ı Azam'ın sözünü anlattı. İmama rahmetle dua ettiler. Rahimehümullahü <gülüyor> teâlâ 94 Ebu Zergıfârî Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden ve ilk imana gelenlerdendir. Kavmini İslam'a davete gittiği için Hicrette ve Bedir, Uhud ve Hendek gazvelerinde bulunamadı. Sonra Medine'ye geldi. Hazreti Ebubekir vefat edince Şam'a yerleşti. Hazreti Osman zamanında Rep'de'ye gitti. 32 yılında orada vefat etti. Abdullah bin Mesud Hazretleri Arkadaşlarıyla oradan geçiyordu. Cenaze hizmetini yaptılar. Zühtü ve sıdkı, hadis i şerif ile met edilmiştir. Radıyallahu teâlâ anh 95 Ebu Zür'atür Razi. Abdullah Razi, İmam-ı Müslim'in üstadlarındandır. 264 Miladi 878'de vefat etti. 96 Enes bin Malik bin Nadr Ensari Resulullah'ın hizmetçisiydi. Dokuz yaşında hizmete başladı. On sene hizmet etti. İki bin iki yüz otuz hadisi şerif bildirdi. Yüzden çok çocuk ve torunlarını gördü. Yüz yaşını geçmiş iken doksan üç yılında vefat etti. Namaz kılması Resulullah'ın namaz kılmasına çok benzerdi i̇mam Malik'in babası olan Enes, başkadır. 97 Esma bint Ebu Bekr Hazreti Ebu Bekr'in büyük kızıdır. Aşere-i mübeşşer bin Avvam'ın zevcesidir. Abdullah bin Zübeyir'in annesidir. Oğlunun şehadetinden az sonra, yüz yaşında Medine'de vefat etti. 98 Eşref Tatar Mısır'da 652 miladi 1254 yılında kurulan Türkmen hükümetinin 22 sultanından çoğuna Eşref denir. Bunlardan Melik Nasır Eşref Muhammed bin Kalavun 9. sultandır. Babası Eşref Seyfettin Kalavun Kapçak'tan Mısır'a getirilip Bin altına köle olarak Eyyubi Sultanı Melik Necmeddine satılmış idi. Vezir olunca iyi idaresi, güzel ahlakıyla kendisini sevdirmişti. 678'de sultan olmuştu. 689'da ölüp yerine oğlu Eşref Selahaddin Halil geçtiyse de 693'te öldürüldü. Kardeşi Eşref Muhammed Nasır Dokuz yaşında tahta çıktı. On beş ay sonra hapsedildi. 699'da Sultan Laçin öldürülünce, ikinci olarak tahta çıkarıldı. Adil ve çok cömert idi. Hristiyanların mavi, Yahudilerin sarı sarık sararak Müslümanlardan ayırt edilmesini emretti. Birecik'te Gazan Han'ın askeriyle harp edip, Tatar askerleri çekildi. 708 yılında hacca gidince tahtını kumandanlarından Beybers Rükneddin aldıysa da Şamlılar Eşref Muhammed Nâsır'ı 709'da üçüncü defa tahta geçirdi. Beybers'i yakalayıp katletti. 728'de harem şerifi Tamir ve Kâbe'ye Abanos'tan gümüşlü kapı yaptı. Bu sene Kıbrıs adasını fethetti. 741. Miladi 1339'da vefat etti. Mısır, 793'te, Türkmenlerden çıkıp, Çerkeslerin eline geçti. 923 senesinin birinci günü de, Yavuz Sultan Han zamanında, Osmanlıların eline geçti. Osmanlı padişahları, halife olmaya başladı. 99. Eyyub bin Sıddık Seyit Eyüp Ürmevi, İran'ın garbında Ürmiye Gölü sahinindeki Ürmiye şehrinde büyük alim idi. Sadettiğini kaşgari yolundan feyz alanlardandır. Türkçe Menaki i Cihar Yari Güzin kitabı çok kıymetli olup İstanbul'da çeşitli tarihlerde basılmıştır. 215. isme bakınız. 100. Fadl bin Abbas Eshab-ı Kiram'dandır. Hazreti Abbas'ın büyük oğludur. Annesi Ezvacu Tahirat'tan olan Meymune bint İlharis'in kız kardeşi Lübabe Hanım idi. Mekke-i Mükerreme'nin fethinde ve Huneyn gazasında ve Veda Haccı'nda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında idi. Huneyn gazasında babasıyla birlikte Rasulullah'ın yanından hiç ayrılmadılar. Geri dönenleri çağırıp toplanmalarını sağladılar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıkanırken su döktü. 15 senesinde yapılan Yenmuk gazasında şehit oldu. Beyaz ve çok güzeldi. Hüsnü cemaliyle ile meşhur idi. Bir kızı kaldı. Radiyallahu Teala